Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ömre ne zaman ve nasıl yapılır? İslam'da ibadetler çeşitli oluyor muhtemelenler. Neden böyle oluyor? Gıdalar gibi. Namaz ayırı, oruç ayırı, Kur'an, zekir, haç, ömre gibi, zekat gibi İbadetler farklı oluyor böyle. Her gıdanın bedene başka bir yararı olduğu gibi ibadetlerinde ruh üzerinde farklı etkisi oluyor ibadetlerinde. Namaz, oruç, konu okuma, zikrullah gibi. Bunlar her zaman ve her yerde olur bunlar. Evde, iş yerinde, fabrikada, uçakta, gemide, daha da bayırda olur. Haç ömrüye gelince, bunlar da olmuyor. Ancak Mekke-i Mükerreme'de, Kabe şehrinde, en kutsal belde, yeryüzünde, velâ yürü, ve hazel beledil emîn, emîn, güvenli, belletek dünyada, mekke mereme demek ki hac ömre ancak ki Mekke merkezli orada oluyor Hac böyle bir defa olur hac. İki hac olmaz. Arafe günü orada bağışa farz olduğu için olmaz. Ömreye gelince ömre Yılda beş gün yapılmaz mekrutu, yılda beş gün ömrü, yılda beş gün. Kurbanın bayramı arife günü bir, dört günde bayram günleri, kurban günleri. Yılda beş gün ömre yapılması mekrut oluyor. Bunun dışında, yani bu beş gün dışında gece gündüz, her vakit, her saatte ömü yapılabilir. Bunu vakti ömrüne. Ömrü nedir? Halefi'de sünnet-i müekkettir. Halefi'de sünnet-i müekkettir. Ne zaman? Ömrüde bir defa. İnsan ömründe bir defa ömrü yapmışsa bu yerine gelmiş oluyor görev. İsterse haçla beraber olabilir. temet Kur'an gibi. Veyahut ayrı olabilir. Demek ki bir Müslüman ömründe bir defa ömre yaptı mı bu sünere gelmiş olabiliyor. Şafi hamle ise farzdır. Ömre bir defa yine. Ömredenin en makbulü de Ramazan ömresi. En makbulü. Her zaman olabiliyor. Yani senede, beş gün hariç, ömre her zaman olabiliyor gece gündüz. Ancak en bakbulü hangisi? Ramazan ömresi. Bülü Aleyhisselam adetleri, ömretin fi adülü, haceten ev haceten me'ye. Ramazan ömresi, eyvam bülüyor, Sadanül Haceten bir hacia muadid gelir, nafra hacia. Ev haceten meyveye ya da ev şeki için ya ya da tekrarla hacbe benzer. Burada geçiş şey, peygamberden değil, rabiden ondan geliyor. Bu adı şerif, Bukhari, Müslim, Ebu Da, Tirmizî'nin sayi gidmaçla varmalarla böyle şerif. Demek ki bu adetler de. Zamana, mekene göre değişiyor. Nasıl ki Mekke'de, Medine'de ibadete katlanıyorsa, bir de zaman olarak da ibadete katlanıyorlar. Öyle. Şimdi geleceğe inşallah Ömer nasıl yapılır? Ömer nasıl yapılır? Araplar cahiliye döneminde ömrü yaparlardı. Ama bir eğlence gibi, bir gezi gibi bunu yaparlardı. Günümüze de bazen bir turistik tur gibi oluyor ömürler. Yani bir gezi gibi oluyor. Yani farklı bir yer görme, oraya bakma, buraya bakma e, almamız ruhsuz oluyor muhtemelen. Oluyor. İbaterin nedir ruhu, canı? İhlas, samimiyet. Allah için şey yapar bunları böyle. Yani bir insan bir turistik turla, gezile o anlamda giderse, evet gezer, bazı yerleri görür, şu bu olur. Ama oradankisi feyitat alamaz. Almanca dönüşünde, almanca dönüşünde ne olur? Bu kişi bir değişim olmaz ne yapmak gerekiyor? Önce alt yapı gerekiyor. Ömre bile olsa harçta bir daha kuvvetli alt yapı lazım. Ömrede bile olsa alt yapı gerek. alt yapı. Mesela namazın altı şartı var, alt yapı. Namazın altı şartı. Hemen namaza girilmiyor. Abdesttir, gusuldür, üst başta müziğidir, Vapittir, niyettir, dönmektir. Hep bunlar namazın alt yapısı, alt şartları bunlar böyle. Ömrünü de alt yapısı yani kişinin oraya kendini hazırlaması gerekiyor. Önce ilahı samimiyet Allah için celse böyle. O belleri sevmek, İslamın dolu belde. Peygamber'in doğduğu, belde, mekemi, kereme, Kabe şehri, Beytullah'ın bulunduğu yer, Medya ve Peygamber yaşadığı bir yer, kabul olduğu yer, vahyin geldiği yer, eshabın yaşadığı yer, İslam dünyaya tanıttığı, ulaşıldığı yer, merkez. Önce ihlas gerekiyor. Sonra helal para, helal para muhtemelen. Yani, Helere kılık yarma, böyle helal para. Günümüzde turistik şeyler tertipleniyor. Tavsitli hac, ömre, tavsiyeli ömre. Ya para mı seyit Oğlum tavsiyede ben benim. Ne kadar saçmalık. var. böyle yapıyorlar? İş ticarete dönünce her şey dörtlüğelerin değişimi. De. Allah iş olmayacak. Sadece kredi kartı. Ama muhtemeler böyle. Ne olacak? Para kesin cebinde olacak böyle. Helal böyle. yüzü helal olacak böyle. Ne kadar parası helal olsa, yüz başına aldığı giydiği de helal olsa, gidişle helal olursa, bu kadar fiiz alın muhtemeler. Yani helal gıda almadan, helal gıda almadan, olamış alınmaz. Sonra gitmeden önce kul hakkı üzerinde olanlar helallaşmak. Bunlar. Dargın olsa buna barışmak gerekiyor. Alt böyle. Tabi bunda kolay değil böyle. Kişi onurunu kırması, benliğini kırması, helallaşması, helalık alması, barışması. Sonra daha gitmeden önce kişi Tekvalla dönüşlerim. Yani tekvallık. Allah korkusu Celle Cale'yi kalbe girmesi gerekiyor. Kul, kulun kalbi Allah'tan korktu mu onun organları da korkar Allah'tan. Artık göz arama bakamadılar. Yani bir insanın kalbinde hadise geliyor ya bir parçası var. E Ela ve yer kalbi. O temiz oldu mu bütün beden temiz olmadı. Kalp, gönül yani. Gönül. gün Allah'a yöneldi mi? Allah bildi mi? Yani ölü zaman Allah'dan önce Celle alır. Mahşerde hesaba çekilecek Allah'a Celle Cale'ye ölüyor. bunları bildi mi? Gönülü kalp Allah'tan korktu mu? Göz Allah'tan korkar mı? Arama bakamadı. Kimseye Kötü gözle bakamaz, hasete bakamaz. Sonra dili, dil. Dil meselesi. Her şeye konuşmamak. Rabbim, ve velisanen ve şefeteyni. lisanen ve şefeteyni. Böyle kullan bir dil veriyor, lisan. Ama şefete iki dintene dudak. Kapanabiliyor. Kapanabiliyor. Ne yapayım efendim dilim boşlukta açıkta. Yok, İki tane şehveteye baktılar var böyle. Tabi yalan yanlış boş konuşmalar şunlar bunlar. E bir maç oluyor. Maçtan önce bir hafta o konu konuşuluyor. Yani gün onlara göre önemli maç onlara göre. Bir hafta ön hazırlığı var. Beş ön günde arkadaşlar konuşmaları var. Sen bunlara boş yere mutena. Ömür kısa, çok kısa mı? Çok. O alemin sonsuzluğu bir alem. Kabre girince biz orada soyunuruz başımızdan. Kulağa konar ve kulağa da ha gitme der altından kulağa böyle. Boş dinememek bilhassa müzik, müzik o Günümüzde Allah'ım zavallı hafta bir yazın biraz kıra gidiyor. Bir fikle bir edecek arabasıyla. Zaten bütün gün şiir hayatında bunalmış. Eczotlar, artık araban sesleri, gürültüler, kornalar, şunlar, bunlar. E Çalışı iş yerinde gürültü patırdı. Bu bir nevi beyin bombardıman diyor yani ses bombardımanı değil mi? Ses bombardımanı. Beyin bunlara dayanam Ne kadar doğal ses varsa bunların beynin faresi var doğal sesleri. Kuş sesi. Beyin de hiç korkma. Birbiri öter Allah der. Korkma. Su sesi bunlar. Dokunmaz bunlar. Böylece. Ama doğa dışı sesler yine beyin bombardımanın altında. Yani günümüzde insanı bir nevi intihar ediyor intihar mı terimle? İşlerine gürültü, patırdı, dışarıya patırdı, gürdü patırdı, eve geldi bir de açar televizyonu, hem radyo buna saçlar kendisine, bunu işte. Vücudunu <gülüyor> da kaçırmak müzik. Ne diyor bazıları? Ben de ilahi dinliyorum ama diyor daha beter bu. Davet Yani ilahi Allah istiyor olan bir şiir. Bunu müzikle söylemek davet daha büyük aram var. Tabi eli ayağı koruma gerekiyor. Elde nedir? Namahreme yani aram olmayana el dokunmaması. Mahrem Kendinki haram konular. Buradaki na farşa. Farşa, na geldim onu su yapar. Mesela na mevcut, na mahram, mahram onun anlamına geliyor. Sonra ahlak huyu değiştirmeye çalışmak. Huyun ahlakını. Yani işte ben kızımı şöyle yaparım, böyle yaparım. Yok, yapalım bir şey yapamaz. Ne dedi insan önemli varlığı ya? Rabbim dilerse yatırır, yata. Rabbim derse konuştum maddi, konuşmaz. Vermeden daha böyle. Bu için sabırlı olmak çalışmalı, çabuk kızılmak çalışmalı ve elden geldiği kadar her gün altında kaçırmak lazım. Her gün altında kaçırmak gerekiyor. Efendim işte bu günah küçük. Püslük ama elimizde, ayağımıza küçük bir çıban çıksa rahatsızız. Hele gözde bir şey çıkarsa, hadi göz yanar, göz kapakları şişer, kızarır, göz solanır, başta insan vurur. Bir diş ağrır, insan rahatsız eder. Kardeşim. Yani bedene gelen küçük bir sivilce çıban, ağrısızı nasıl beni rahatsız ediyorsa, Günahın hüze etkisi daha fazla. sakınma gerekiyor. Bir de kadınların ömreye gitmeleri mahremsiz. E günümüzde efendim e fetva veriyorlar. Verirler ya. O kanala bakın siz. Nasıl kanaldır o kanal? Her kanal görüşe göre adam bulur muhteref. Mesela hukuksal mesele olsun, bir hukuksal mesele olsun, her ikanlar bir hukukuzu çağırır, o yönde konuşur Bin Dinden böyle. Dinden böyle. Bir kadın ya kurası eşi olacak ya da mahrum olacak yanında yola çıkması için, yani 90 km mesai için, her zaman geçerli geç bu, Yanında ya eşi nikah kurası olacak veyahut da mahremi, Nikah düşme erkek. Babası, oğlu, kardeşi, torunu, yeğeni, damadı, amca dayı gibi böyle. Nikaha düşmeyen, ne bir olması gerekiyor. Bir kadın yanında mahrem olmadan ömre giderse ne olur? Tabi haç tane şekilde. Ne olur muhtemelenler? Hanefi mezhebine göre, Maliki mezhebine göre, Hanbeli'ye göre haram işliyor, Haram. Yani şarap işleri gibi haram işliyor, bak Üç mezhebe göre. Üç hak mezhebe göre. Hanefi, Hanbeli, Maliki'ye göre. Üç mezhebe göre haram işliyor böyle. Domuz eti yeri gibi, şarap işleri gibi haram işliyor böyle. Eğer bir kadın... Koca eğer giderse mahrem olmadan haram iştiği haramdır. O kadına ziyaret mi gitmeye gerekiyor gelince de bana. Yalnız Şafii mezhebine göre sadece farz olan hacca gidebiliyor kadın. Hac, kadına kadını hac fazl olmuşsa nikahı korusu yok, mahrem yok yere gitmiyorlarsa kadın Yalnızca farz olan hacına o da güvenilir kadınlarla bulabilirse, yani salihe kadın, e, mert kadın, kendini savunabilen kadınlar olursa, ona izin vermişler o zamanlar Allah, bin sene önce. O zaman hac çok serbest, rahat. Günümüze muhteremler, belki Medine'deki Şaf ile izin vermiyorlar şuanlar böyle. Günümüze böyle yani çok yoğun olduğu için kargaşa olduğu için gerçekten muhteramlar gidenlere birli orası böyle gitmeyene biliyor bu zamanda evsine görülüyor oradan canlıyı yapılıyor Muazzam bir iziham yoğunluk muazzzal bir üst üstüne böyle üstü yoğunluk vereceğim eğer kadının yanında mesela kore suarsın alpanı ünlü alışveriş almasıyla böyle, vereceğim. E, üç tane kadın gitti. Yani erkek yok, maranı yok, koca yok. Üç tane kadın girdiler ki arasına. Artık teçhid gibi muhtemelen. Ezdiler, sıkılar, ezdiler, sıkılar. Ama tafeci olarak şey. Hele bazı ne yaparlar? İşte Hazreti yaklaşayım diye bir de erkekler çiğne geçmeye kalkar. Aldığı günahları konusun mahşerde yüz dönüm yapısına fayda yok. Ödemez günahları muhtemelen. Bırak sevabın da Jonathan kurtamaz herhalde. Hımm, evet, misaya gitmek isteyen mi oraya? Olabilir. İşte. Haydi versin karın da peygambere vermişti ama gelip göremedi o Hem peygamber zamanında, zamanında. Annese bakıyordu. Göremedi herhalde. Ama için yansın o güzel de. Gitmek sev orasını. güzel bu böyle bu, ama gidemem tamam. Her ömrü gidem gider <gülüyor> Şimdi yoldan evden evden sefer çıkıştu, o çıkış yola. Çıkış Önce iki dikiyat namaz kılmak sünnettir sefere çıkarken. Ömrede, harçlılar daha önemli bu. İki rekat sefer namazı değil ama iki rekat böyle. Elenden sonra kafirin ilaç da sünnettir. Kafirin ilaç okuması sünnettir böyle. İki rekat sefer namazı kılar. Tabi acele etmeden yavaş yavaş elekat namazı kılar. Sonra kalkar, sağ yanına evden çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Tefekkürü diye çıkar. Bu evden çıkar. Bu çıkışta şunu da düşünmek gerekiyor, ona tefekkür gerekiyor. Bir gün gelecek ki dönüşü olmayan yola çıkacak insan. Art alemine. O alemine. Bu gerekiyor. Yani tabi evde kalanlara vedalaşır, dostuna vedalaşır. Sanki artık öbür aleme gidiyormuş gibi, ölmüş gibi o halde mütefikir ederek evinden çıkar. Şimdi tabi uğurlama gidiyorlar ömrü hac edenleri. Kimlere geliyor muhteremler? Fakir olsun torunu. Komşu kız, başa açık, kollar kısa, hacı babasını, hacı amcasını, hacı memdesini uğurlamaya gidiyor. Haram işlere bakan. Buna engel olması gerekiyor kişinin böyle, böyle. Eğer Allah için Celleşanlüğü Allah yoluna gidiyorsa, Allah bundan razı değil. Ne yapacak? Torunu kim olsa, bak kızım, bu şekilde gelme. Sen bu haram oluyor. Bu bana yazılıyor. Buna engel olması gerekiyor. Evden çıkıldı. Şimdi mikat denen bir şey vardı. Mikatta ihrama giyme. İhram ve mikat. Mikat vakit çekerinden geliyor. İsmi zaman, isim mekân olabiliyor bu. Yani mikat belli bir zaman ve belli bir yer mekan anlamına gelebiliyor. Buradaki mekân anlamına geliyor. Beş tane mikat var. Yani giriş kapıları bunlar. Beş mikat. Rabbim Beytullah'ı Kabe-i Mevlam önce bir kaleşini alıyor etrafına. Neyle? Adı meşcid Haram. meşcid Haram. Kabe'nin çevresine bu isim verilir. meşcid Haram diye belli. verilir. Günümüzde tabi bina başında o etrafında çevrili asr-ı saadette peygam döneminde Kabe'nin etrafında bir boşluk vardı. Arazi arslara boşluk vardı. Hem arada ar evler vardı. Etrafa çevire değildi. Ama adı yine Meşri Haram'dı. İsa'da geliyor. Meşri Haram. Adı yine haram Haram'dı. O zaman da böyle. Hazir Semer'in halifeliğe döneminde insanlar çoğalınca e, dar geldi arsa. Hazir Semer halife emir verdi. İstinlak edildi bazı evler. Düzeltildi. İstinlak edildi evler. Yıkıldı evler. Etrafa duvar çevirdi. Aşağı yukarı bir insan boyunda taştan duvar çevrildi. Sonra bu tabi genişliğe genişliğe bu duruma geldi. Rabbim Beyt-i Şerif'ini Kâb-ı Mevlam öyle meclisi haram ile bir çember alıyor. Yani kare için alıyor. Böyle. Sonra harem bölgesi deniyor. Harem bölgesi. Harem bölgesi. Yani orada bağış yasakları yapılması. Mekke şehri tamamı ve etrafının daha bir kısmına dahildir. Harem bölgesi bu. Bu da Meşteram'ı kaleştire oluyor böyle. Ondan sonra Hil deniliyor. Hil bölgesi. Mikata kadar. Yani harem bölgesiyle Mikat arasında Hil bölgesi böyle. Ondan sonra tane Mika denen kapı var. Giriş yerine. Yani giriş yeri bunlar. Ne kadar bunlar? Bunlar nedir? Bu kusere giriş yani. Kâbir muazzamaya. Bir zülhuleife deniliyor. Günümüzde Muharrablar buna diyorlar biri Ali, biri Ali, bir kuyu anlamında. Ali'nin kuyu anlamına geliyor, o kuyu olduğu için zülhuleife. Bu Medine'nin mi katı Medine halkı ve Medine'ye gidenler. Orada İslam'ın sünnettir. Türihfe'de. Zatırk denen kapı var. Bu da Irak'tan gelenlere, İran, Horasan, Otaf'a gelenlere buradan gelirler. Cuhfe. Bir kasaba varmış eskiden. Cuhfe'ye kasaba varmış. Bu kasaba zamanla sel almışlarlarında, dağımıza gitmiş. Şimdi ona yakından bir kasaba var adı Ragıp dönüyor. <gülüyor> Rabuk denen yer Rabuk oranın balı balır muhteremler Deniz yakın orası kıza yakın orası orada genelde bal satarlar böyle Bar hur semek hur semek hur semek diye böyle orada balık gelir o Rabuk'un olduğu yer bu da Şam, Mısır Afrika'dan gelenler için böyle yani Türk olsa oradan geliyorsa Rabık, onun onunla mikat olmuş oluyor. Karın deniyor necik bölgelerinden, bir de yelemlem, ya bu dağıtır, bu da Yemenler eşliği mikattır. Şimdi, Hanefi mezhebine göre, bir kimse mikatın dışından Mekke'ye gidecekse, yani amacı niyette Mekke'ye gitmek. Mika dışından. İster Medine olsun, ister Mekkeli olsun, Deniz olsun olsun dışarı çıkmış Mika dışından Mekke gidecekse ama ne olursa olsun yani ziyaret için, ticaret için, az için, ömre için veya siyasi bir görüşme için ne olsa olsun bir kattan İramsız geçmesi haram oluyor. Bir kattan böyle. O Kabe'ye, Mekke mükerremeye bir saygı kutsu olduğu için böyle. Demek ki kim olsa olsun. Mesela kendin Mekke'li işte Türkiye'de yaşıyor, Avrupa'da yaşıyor. E, ebeveyn şuna bunlar Mekke'de böyle. Onun ziyade edecek onları. Yine ne yapacak bu? Bir kat yerinde İram giyecek, işemiz ömre yapacak, bu şaf mıdır Şafi Şafim eski eğer amacı hac ömre ise o zaman mikat fazla oluyor. Ama bir insan mikatı geçerken amacı niyeti Mekke değil de mesela ciddi edecek, baş edecek, o İram gerekmiyor. Şimdi gelelim Türkiye'den gidenlere. Eğer direkt bir kimse Mekke'ye yani ciddiye geçerse, uçakla gidecekse, ne yapacak? Rabık var yolda. Deniz kıyısında Rabık var böyle. Ciddiye varmadan giren gitmesi gerekiyor. Eğer Mekat-ı İram'da geçerse, geri dönemese, tekrar oraya cezalanıyor. Kurban kesmesi gerekiyor. Bu işi ne yapması gerekiyor? Bir katı varmadan ihram giyebiliyor. Demek ki bir insan ömre gidecek, hacbe gidecek, Mekke'ye ne iş olursa olsun. Kişinin niyeti Mekke gitmekse, eğer dirik, muşafda cideye oradan Mekke gidecekse, ne yapacak? İsterse hava alanında, hava alanında ilerisi Uşak'ta İram'ı giyecek. Buhrum olacak. Eğer bir insan önce Medine'ye gidecek, o da kalacak bir karşılık kalacak, sömek edecekse Medine'nin bir katı neydi? Cülhuleyfe. Medine yakındır bu. Bir buçuk aşağı yukarı İram giyecek. İram'a nasıl girilir? İhram'a. Önce temizlik yapması sünnettir. Herkese. Kadın erkek. Ne gibi? İhramlıyken tırak kesilemez. Sağ sakal temizlenemez. Kadın başını tarayamayacağı için ne yapar? İhram'dan önce erkek kadın olsun. Tıra keser. El yani tıra keser böyle. Sonra koltuk altı gibi otemizlerini yapar. Gusül almak da sünnettir. İram'dan önce gusül almak, yıkanmak yani ve sünnet öyle. Hatta bir kadın o anda adetli bile olsa yine yıkanması da gene sünnettir. Tam adet adetidir. Namaz kılamaz. Ama yine İram. Gus yapması, sünnetken ise kadına bir an ama o anda gus yap imkanı yok, o zaman nam absalır bela. Nam absalabilir. Sonra İran gibi dönince koku sürmek güzel koku, bu da sünnettir. ben. Yani. İranlıken çünkü sürmez kokuyor. İran gibi dönince koku sürmek bu da diyor. Sonra ihramı giyer erkekler. Kadın için hiçbir şey fark etmiyor. Aynı şeyi yetiyor kadınlara böyle. Erkekler ihram giyecekler. Nedir ihram? İki büyük havlu. İki büyük havlu. Büyük havlu. Biri belden aşağı sarılıyor. eşima şeklinde. Biri de omuza atılıyor. Biri de atılıyor abayla. Baş açık olacak. Yanlayak olacak. dikiş bir şey kalmayacak ama. Yani altında kilo bilmem ne olmayacak bir şey. Bir nevi kefen. Kefen bu da. kefen böyle. Yani temizlendi, yıkandı. Temizlendi, yıkandı, kusunu aldı. Temizlendi. Kefeni giydi. Beyaz olması sünnettir. Yıram olması sünnettir bela. E, Beyaz bulama bir şey sıkıştı, renkli olabiliyor, olabiliyor. Dikişçi olmama şartıyla, ambe alması sünnettir ki bu ihramın. Kadın evet kadın böyle bir şey giymiyor, giymiyor muhteremler? O da yine ihramlanmış oluyor. Yani ihramlanmış adı oluyor muhrim, muhrime deniyor bunlara. Erkesle muhrim denir. Hanımlara muhrime denir. Mi? İhramlamışlar böylece. İhramı giydi. Şimdi ne yapacak? İki rekat ihram namazı kılacak. İki rekat ihram namazı niyetiyle namaz kılacak. Bir namaz kılındığı yere, şeyte göre Şahab-ı farklı oluyor namazın. Aynı namaz böyle. Evde kılınan başka, camide kılınan başka muhtemeler. Mediye ile başka, Mekke'de başka, İhram'da iken başka, İhramsız başka. İki rekat, İhram namazını yeteğe namaz kılıyor. İki rekat böyle. Yine Fatiha'dan sonra, kafirin hilal sure kurulması, sünnetiyle bu da var. Bunun sıyrıları var. İnşallah başka bir zaman çıkar bunu inşallah Geniş konu. İranlandı. Burim oldu. İlkiyet namaz kıldı. Sonra niyet edecek. Niyet edecek. Ne edecek? Allah ne edecek? Ömre yapmaya. Ne dedim? Ömre yapmaya. Bunu bana kolaylaştır ve bunu benden kabul ile yaradı. Allah niyet ettiğim yapmaya, Rıza-i Şerif'in için. Bunu bana kolaylaştır ve bunu benden kabul eyle. Bunu bana kolaylaştır ve bunu benden kabul eyle diye niyet edecek. Niyet etti, henüz daha yasak başlamadı saklara arkada ne gerekiyor? Telbiye getirecek, telbiye. Erkekler sesli, kadına sessiz, telbiye. Nedir telbiye muhteremler? Lebebe'den gelir. Lebe denir buna. İki beye gelir. denir bu. İdgam yapıştırır birbirine bunlar böyle. Telbiye. Lebeik Allahümme lebeik. Bunu okurlar böyle. Işte. Lebeik Allah'ın Bu, Bunu okurlar bu şekilde. Tabi bilen bir muhteremler. Şimdi işte arkada kalmaz bunda birden bire böyle. Bunda anlaması şu, şimdi lebeik tesniye bu, tesniye. İki, iki lebeh bana geliyor, lebeik. Burada kek, lebeik kafar bunda, bu da zamir bu. İki tane burada lebe kelimesi var, Lebbeyk. Aslında lebein nın vardır burada. Fakat zamire zamire böyle izah edilince umudan sakit oluyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk Allah'ım sana ülebbi ederim. Emrindeyim ya Rabbi, emret ya Rabbi, sana itaat ediyorum Allah'ım. Tekrar tekrar. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk Allah'ım emrindeyim Allah'ım itaatdeyim Allah'ım sana senin ortadan şerik yok. <gülüyor> i̇nnel hamde innel hamde ve nimete lek vel mülük. La şerike lek. İnnel hamde ve nimete lek. Allah'ın hamd nimete sana masudur. Mülük senindir. Sonunda la şerike lek senin şerik ortaya oturalım Allah. Yani en büyük tevhid olmuş oluyor. Bunu söylediği anda artık muhrum olmuş oluyor. İram yasakları başlar şimdi. İram yasakları başlar şimdi. Neye benzer bu? Namazdaki tahrime tegbiri gibidir. Namazda. Bir insan namazını ilk tegbir almadan önce. Allah'a bu kadar böyle. Adı, iki adı var bununla. İftitah tekbiri ve tahrime tekbiri değil böyle. İfti açış tekbiri, tahrime haram kılan tekbir. Bir insan bu tekbirden önce sağa sona bakabilir. Gülebilir, konuşabilir, bir içi yiyebilir böyle. Serbestli böyle. Niyet etti, gel ha, namaniyeti bozabilir bir şey yapmak böyle. Ama ne yaptı? Allahu Ekber dedi anda artık yasaklar başladığını var. Sağ sağ bakamaz, gözlük üzerinden çevremez, gülemez, konuşamaz, kimseye bir cevap veremez. Biri gelip zile bassa, telefon çalsa da, bağırsalar da, yok öyle günler. Bunlar ne oluyor tekbirle Namdanın yasakları başladığı gibi kişi. İhramı giydi, namazı kıldı, niyet etti ve de getirdiği anda İhram yasakı baba, başlıyor. derler. <gülüyor> Peki ne yapamaz şimdi kimse? Erkekler. Yalnız kemer bağlayabilir belinle. Dikişi olsa bile kemer bağlayabilir. Arası marası evrak olduğu için ona izin veriliyor. Bunun dışında Başını örtemez, ayağına çorap giyemez, hatta üstü, kapı, ayakkabı giyemez ayağına bile. Dikişi bir şey yasak artık kendisine böyle var. Eğer bir tam gün veya tam bir gece mesela başını örse, ayağına ayakkabı giyse, üzerine e, dikiş bir şey giyerse bir tam gün veya tam bir gece kurban kesmesi üzerine vacip oluyor Cezalık Tam gün olmasa, az bir şey olsa sadaka verebiliyor. Bir de koku. Koku süremi muhtemelen. Hatta olabilir, el inceleyebilir bir şey olabilir de, krem bile, yağlı bir krem falan böyle merhem bir sıcak olsa, eğer kokuluysa o da zarar veriyorlar. Kokulu sabunlu yıkanamaz. Yıkanamaz, serbesttir yıkanabilir. Ama kokusuz sabun olacak. Yani şampuan manpaşa olmayacak böyle. Demek ki koku sürünemez. Kokulu bir merhem falan onlara süremez. Kokulu sabunlu yıkanamaz kişi. Yani erkek kadın bir bunu. Aynı fark etmiyor böyle. Tırnağını kesemez. İran'da fazla kaldı, tırnağı büyüdü. E yani keseyim, Kesemez böyle. Eğer bir uzun tırnağını e, ölçü şu dörtte biri. Şimdi insanda yirmi tırnak var muhteremde. Yirmi tırnak var insan. Dörtte biri beş eder böyle. Bir insan bir elinden beş tırnağını keserse, keserse bir kurban, kurban vardır, böylece. bir tırnağını kesecek. Bir tırnağı kesecek aklına geldi ona sadaka verir böyle. Yeter Ama demek ki tırnakların dörtte birini, yani bir ayağın beş tırnağını, bir elinin beş tırnağını kesti mi, ne gerekiyor? Kurban gerekiyor muhtemelen. Tırnak kesemez. Ancak bir tırnak çarpsa, bir de kırılsa, kırıldı, artık düşü, düşü düşümeyerek takılıyor. Onu kesebilir tırnaklar. Parça koptar yerinde, onu onu onuncaz yapıncaz böyle. Bedenden kıl koparamazdı yani Hanımlar biraz da saçlarını tarayamazlar o durumda. Çünkü mutlaka hekete sakalı veya sakalın tarayamaz o durumda. Kıl düşmemesi için birkaç az kıl düşse kurban gerekmiyor ama sadaka gerekli bunda. Bir de. Eşiyle gidenlerin de birbirine şevet şey, dokunmaları da yasak muhtemelen Yani bu çok önemli bu. İramlıyken, İramlıyken Yine kadın, yine erkek. Birbirine dokulduğu zamanda bir şey duyarsa, bu detay gerekiyor muhtemelen Yani buna kaşıma gerekiyor. Neden? E, Kefen gitti öldü ya, Öyle bunu duymamış da gerekiyor Yani, Dünya zevkleri yasaklanıyor bunun altından. Bunun altında çok var ama böyle. Çok sığırlar ama böyle. Ya da dünya zevkleri deyince efendim, günümüzde en lüks otel seçiliyor. Mekke, Medine'de. Kaçlı otel. Demekler, şunlar, bunlar artık öyle zevkler? Halbuki amaçlıdır zevkleri önlemek burada. Bir nevi Ölüm tatbikatı bu. Ölüm tatbikatı. Medine-i bir zat gelmiş 60 yılların başlarında Avrupa'dan ailece gelmişler. Avrupa'dan ailece Müslüm olmuşlar bunlar. Müslüman olmuşlar. İşte diyor ki erkek eşine hanımına biz de Allah'a şükür elhamdülillah Müslüman olduk olduk ama diyor İslam'ın tadının tatmak için, İslam'ın gönlüne girmesi için diyor bir İslam'ın doğduğu yerimiz gerekiyor da kalalım biraz diyor bana belki gidelim Medine'ye kaldım, Pegam'ya kaldım, İslam için yerleştiğimizim çünkü varmış. Bundan önce Mekke'ye gidiyor, Ömer yapıyorlar, Bediye geliyorlar. O dönemde Medine'de lüksek az çok böyle daireler. Vali bunlar ziyarete geliyor. Yani Avrupa'da tanınmış bir kişiymiş, tüccarmış bunlar, iş adamı neyse bunlar. Vali bunlar oteli ziyaretine geliyor. Vali buna soruyor, e burada de kalacağını duydum. Eğer otel edemezsen diyor, bir daire bakalım sana. Tabii iyi olur diyor bu daire. Ve muhali adamları gönderiyor. Üç tane hazır boş daire buluyorlar. Güzel. Yani Avrupalara layık. Ancak uygun derde üç tane buluyorlar. Bu gidiyor. onlara beğenmiyor ama. Üç tane şey beğenmiyor. Ama muhalen geçiyor. Avrupa'dan gelmişler de. Daha konforlu iliştiriyor bunlar derken, Bu işi beğenmediği muhalen kalbine geçiyor. Diyor ki valiye, ben Medine'ye gezerim diyor. Eğer beğendiğim bir yeri bulursam diyor, sahabe veririm diyor. Sonra tersini bana diyor. Peki diyorlar. Diyor ki bu mübarezat, Cihayet-i Bakı'ya, Medine mezunlarına giderken, Bakı'ya yakın sol tarafta, Enes Efendi var da, Allah'a amat eylesin, Kavunur olsun inşallah, onun evini görüyor. Bahçesi iki ev var, iki odası vardı bahçe içerisinde. Duvar vardı, kerpiçten duvar. Bir hurma ağacı vardı bahçesinde. Bir de kuyu vardı. Kuyun da üzerinde zincir çevrilen kola vardı. Bahçesinde hurma ağacı, kuyu, avlusu, kerpiçin avlusu vardı. Şimdi bakkaya yakındı. Orada iki odası vardı. Ayrıydı. Oradan geçerken şey bir oraya gözü takılıyor. orasını beğeniyor. Valiye haber gönderiyor. Ben bir yere buldum diyor. Tabi tercüman lazım konu pozisinde. Bana bir bir kişi gönder de diyor. Ev sahibi bulalım diyor. Orasıdan tutun bana. İyiler memurlar. Eki memuru geliyorlar. Ev sahibi. Şükranın sebebi de Allah'a Türkiye'den binbaşıymış Türkiye'den vardır. Tavuk komutuymuş, boğulduğu son görevi. Oradan gitmiş oraya. Onunla hikayesi uzun muhtemelen. Allah rahmet eylesin. Hep onun elinde kaldı. Oradan kaldığı zamanlar Allah aşıkı yanmış muhtemelen. Bambaşka farklı bir insanların kendisi. Her sahibi de olurlar. Yani sahil beyit, beyt, beyit diyorlar. Hemen kuruluyor. Çok atık titri böyle. Buyurun efendim. Fadalü buyurun. Yıllar işte bunlar Avrupa'dan geldi bunlar Müslüman olmuşlar Bir var yollar vermişler ev dedi tek odam vardı ışık herpiş sormamışlar yeri yapışık içi yalnız suvarmış aynada ben de kalım odamıda yapışık açar bu yıllar Avrupa'dan gelen, gelmiş buna yenimsi olmuşlar bunlar bir yer arayıp kiralık. Baş beğenmedi, burası beğenmiş. Eğer sen razı olursan ne istersen kira verecek. Eğer istersen sen baş yerden ev tut, onun kirasını verecek. Arabo. Yalnız burası beğenmiş. Yani her şarttaki bir şey kabul ediyor. Her şey kabul ediyor. Ne istersen verecek? Her şeyi verecek. Sen buna bu odayı verir misin kiraya bunu? Ben en beni karşıya götürüyorlar. Allah dostu şöyle diyor memurlara Mekke'deki muhacirler, muhacirin Medine'ye gelince Medine halkı ondan kira para aldılar mı? Almadılar. Ben nasıl alırım diyor. Demi Medine kardeşim diyor Müslüman olmuştu orada, Kürşat gelmişti buraya diyor. Hemen diyor, o mu başka diyor. E boşaltıyorum. temizlerim, değişim ederim Bir şey istemem diyor. Tabi tercüme durum böyle böyle. Çok parası olmaz çalışmada. Parası almam, öyle para vereceğim. Şimdi almam, ebri almadan olmaz. İş breviniyor. Sonra eklememle araya gir diyorlar ki şöyle, peki buna bir bedel koyalım. Bu parayı diyorlar, bir arayana versin. Böyle karışmam oluyor. Hemen, çok adli Allah'a emanet olun. Çetin bir melekinesi. Hemen, Zaten ufak tefek birkaç şey vardı içerisinde. Orada bir hasır masırı vardı evveli evin içerisinde. Her evi boşaltıyor. Sülüyor, süpürüyor, temizliyor. Bunları Allah'a da buyurun diyor. Bu eşin alışıkı alıyor. İşte oraya geliyor. Bir iki ufak tefek hasır masırı bataryayı almış kendisi işte oraya getiriyor onları. Bu alem merak ediyor. Acaba nasıl bir yer beğendi bu? Yani üç tane Medine en güzel, lüks, konforlu dairesini beğenmedi bu. Nasıl bir yeri beğendi? Fandiyin, suhabı memurlar. Yani bir yıkıdığı gibi bir kulübe. Böyle bir yeri beğendi. Varı merak ediyor, geliyor mu? Geliyor. Bakıyor vali, Allah Allah. Yeri yapmış bir kuleber. Dıştan bak bir mağara. Kerpişten dışısı varmışlar böyle. İşi yere yapışık yer. Şimdi vali merak ediyor, buna soruyor. Diyor kusura bakmadım, merak ettim. Diyor sen bu evin neresine beğendin? Nüshini beğendim burada. Bakın cevap şu muhteremler. Ben buraya diyor zevi için gelmedim. Ben burada turistik gezeceğe gelmedim. Ben burada Allah için, Allah Rüsnüne geldim ben buraya. Benim peygamberin nasıl yaşamışsa diyor. Onu şeyleştirdim ben burada böyle. Şunu diyor, ben diyor buradan diyor. Şu bir camı vardı böyle. Buradan bakınca diyor, "Subbi'l-hadra." Yeşil kubbe. Işte kubbe" Altı peygamber yatıyor. Onu görüyorum burada. diyor. Buradan bakıp baktım bakıyorum buradan diyor. "Kubbe'l-hadra." Bana şunu söylüyor diye manalar. Resulullah benim misafir Gahre olmadı ya. Başka bakıyorum diye hurma acili böyle diyor. Kuruya bölüyorum böyle diyor. Her baklıyor bana parası medine medine diyorlar diye muhteremlerden. Ondan birkaç yıl ben gittim orada kaldım nasipmiş bunlar, nasip et muhteremler. Gerçekten çok feyizli bir yer böyle vardı. Çok feyizli bir yerde. Demek ki kefen ihram Eşit bir ortam İşte böyle. Kişiye İram'ı giydi mi? Böyle artık kefenlendi. Evden çıktı. Haysi olunmaya çıktı. Bir kat mahalli bir nevi mezar kapısı, gün kapısı. Bir kat mahalli. Oradan geçti herhangiyle. Işte, artık yasaklar başladı kendisinden böyle. Yani eşinde cinsel bir şey konuşamaz bile bunu sakınması gerekiyor bunlardan. <gülüyor> Erkekler yolda sesli telviye getireliler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şirike leke lebbeyk. <gülüyor> en eftal ibadet o işin yolda. İbadet böyle. En eftal böyle. Biraz da çıkışlı, inişte böyle Namazın sonra Hanımlar da sessiz bağırmadan getirirler. Mekke'ye girelim şimdi. Mekke'ye mükerreme. Emin belde. Ve hâzel beledi emin. Şu emin beldeye kasem olsun. Allah yemin ediyor. Ve tîn-i ve zeytûn'e başlıyor. Ve hâzel beledi emin. Şu emin beldeye yemin olsun. Emin, güvenli belde. Deprem olmaz orada. Orada fayatı yok orada. Deprem yok orada. Orada savaş da olmaz. Artık. Orada savaş da olmaz. Rabbim izin vermez oraya. Oraya deccal da giremeyecek. Medine Mekke. Deccal rejimi yani giremeyecek. Artık. Şimdi kişi Mekke'ye geldi. Tabii gider önce yere şey yerine eşyana koyar. Mümkünse hemen öyle bir gusül alması, duş alması. Orada kolay böyle olsun. Zaten oranın sıra sıcak. Bayağı ıhı sıra böyle. Hemen bir duş alsa iyi olur. Gusül alsa asadan. oradan. Oradan Kabe'yi muazzamaya gelir. İhram'da. İhram'a ama örtülüyor. Yani sağımız örtül ama. Kimi mikatta ihram büyüyor, sağımızın açıyor. Cık, o yok. O sünet değil o Şimdi Kabe-i Muazzama'ya geldi. Tabi dışarıdan görülmüyor şu anda. etraf binalar var. Kapıdan girdi. Kabe-i Muazzama'yı, beyt Şerif'i gördüğü anda duracak. Artı telvi bitti. Önce tekbir. allah allah Ekber. La ilahe illallah Muhammedün Resulullah. allah ekber, Allahu ekber. Böyle tekbir kaldıracağız. İlk görünce böyle. O anda dua edecek durup böyle, dua etmele. O dua ma an. İlk görünce Kabe'ye böyle. Nasıl dua eder? Gün ne gelirdi böyle? şu şûto yapmış bu Teâlâ semadleri vatan teker. İlk görecek eşyaya gelince, ömre gelince Eûzü bi Rabbil Beyt. Peygamber. Yani ilk gelen o Beyt min fakri ve'l-ğulyi Kısa Beyt. Şu böyle şeyin Rabbine sığınıyorum. Bu Beyt-i Şerif'in Kâbe'nin Rabbine sığınıyorlar. Neden? Mine deyni, boştan boşlanmaktan, boşlanmaktan. Peygamberimiz, borçlu gitti muhteremler, borçlu gitti mi? Rehin verdi, zırhını muhterem, öyle gitti. Peygamber muhterem, devletin başkanı, devlet başkanı, peygamber Resul-u Hatem-i Enbiya. makamda, devletin başkanı, öyleyken, peygamberimiz üzeri, o şey gitmedi ama zürhünü rehin verdi Yahudi'ye. Arpa aldı, arpa. Bundu değil arpa böyle. Aç evdeki hanımlar elmiş diyor. Bakın o zaman davranışı çok farklı. Neden Yahudi'ye gidip aldı? Herkesi de bir sahabeden biri girseydi işte bana şu kadar arpa ver de zürhünü vereyim derse ne yapar değil mi? Aman Resulallah. Doğru, Resulallah, lütfen Resulallah. Ama hatta sırtına getirir getiririm böylece. Işte. Bakın, Peygamberimiz Yahudi gitti, Yahudi'ye. Yani pazarı çeke çeke yapsın böyle. Hakkını alsın tam böyle. Bu kadar bunun, kili, o zaman ölçüyle, samut bir ölçüle vardı bu kadar. Ne yapar bu zırhın değeri şu kadar yapar. Yahudi. O kadar buna şey verdi. 2'şer iç porşununu geri verecek. Reyin. Allah'ın Resulü Aleyhisselam da ne yaptı? Avrupa'ya aldı zamandan suda yükledi. Evine bunu geri getirdi Adem bendi. Resulullah da. Şu alg yarın şu an kadar aldı bendi. Gönderdi bu şekilde. Soran olduğum oturanlar tabii kısa geçelim konuya. Hazreti Ömer'in Hazretleri halife döneminde Kızı Ayşe Sıddık'a valimize sordu. Ya Ayşe, Resulullah'ın bak kılıcı duruyor. Onun bir de zırhı vardı. Savaşta yani, o zırh ne oldu? Onu göremiyorum zırhını. Ona söyledi. Baba. Hadi Baba. Bir ara aç kaldık. Kaç gün. Evimizde bir avuç orapa bir şey bulunmadı. Resulullah'ın Sıren Yahudi'ye gitti. Zırhı ona rehin verdi rafa aldı, getirdi böyle Öyle mi öyle? Hazretleri gitti, zırın parasını verdi, bunu geri aldı muhtemelen ver. O arpa, Ayşe odasındaydı. Uzun zaman bitmiyor rafa böyle. Ayşe bu el derinden çekiyor, bunu yapıyor, ekmek yapıyor, bitmiyor bir türlü böyle. Uzun zaman bereket, Allah Allah. Aslında biz şu kadar bir Mut yani ölçek arpa şu zaman bize geterdi. Bu ne kadar ama bitmedi. Bir ölçüdü, tabi bitti mesela, her şey bitti böylece. Tekrar bir dua derim evvallah. Evvazik bir Rabbi beli, şu beli Efendimiz Rabbini sığınıyorum, minnetini borçtan, vel fakri yoksulluktan, Açlıktan, kıtlıktan, darıktan. Çok şu ağlanacak zor. Ve duygus sadrı göğüs günün darlığından. Ve duygus sadrı. Yani. Günün darlığından böyle. Demek ki darlığı geldi mi kişiye? E, bu bir nevi azap muhtemelenmiş. Kişi sıkar, sıkar, sıkar böyle. O kişi namazdan cevk alamaz, kolundan cevk alamaz, evinde huzuru kalmaz, Kabe'ye gitse oradan cevk alamaz. Her günün davarısı varsa. Bakın resul Aleyhisselam Hazretleri ilk görünecek Kabe'yi ömreye geldiği zamanlar böyle yaptı. Ve duygu sadri gönülün darlığından Allah sınırın. Gönül geniş, huzurlu olsun böyle. Ve azab-ı kabri ve kar azabından. Kar azabı. Çok uzamlı tören kar azabı. Çok uzamlı kabri azabı Yani gerçekten iyili bırak, Heçliğine bırak, içliğine bırak, kompora bırak, heçliğine bırak da git yer altına yap bir çukura. Bir de azap olursa Allah bursun dönemler. Şimdi bunu okudu. Bunu okuyor, okurum mesela. Ha, Türkçesi olarak böyle borçtan, yoksulluktan, gönül darlığından, karar sabından atılıyorum. Herkesin istihdamında böyle. Elini açar, Kabe bakarak ama. Elini aşar. Artık ne diliye varsa abone ister İşte bunlar Ondan sonra artık Kabe'ye doğru yürü Kabe'nin dört köşesine dört rükün deniyor. Dört köşe, dört rükün deniyor. Rükün deniyor bunlara. Biri rükünde esved deniyor. Orada Hacer-ül Esved var. Hacer-ül Esved böyle. Kabe'nin kapısının yanı başında. Güneydoğu'da olan şey böyle. Güneydoğu'da olan köşede orada ne var? Hacer-ül Esved. Hacer-ül Esved. Hacer taş demektir. Esved karat anlamak. O cennetten gelen yakut taşı yakut. Cennetten. Kaabenin olduğu yerde önce milletin yaptığı bir bina vardı. Betül Mamur derdi buna. böyle. Betül Mamur derlerdi böyle. O zaman millet bunu cehenneme getirirler, kişiye koydular böyle. Eski de. O zaman beyazdı. Güneş vurunca hele artık herkes ışık, ışık ışık ışık yapardı. Tabi cahidelem elleri sürünce karardı. Ama kara değil gene böyle. Kahverengimsi. Açık çikolata renginde özel bir kokusu var. Yani yüz binlerce yıl önce gelen bir cennet taşı aynı kokuyu yine koruyor burada böylece. O kişiye gelinir. Kabe en kısa orası böylece. Oraya gelinir. Onun karşısında gelinir böyle. Tabii eskiden çok denaydı muhteremler. Yani her şahatta hacreti öpebilirsiniz eşten böyle. Öyle bir zamanda böyle. Hele hac dışında. Bir gece ömer etmiştim orada. Yirmi kişi ancak vardı. Yirmi kişi altında. Böyle. Her şahattın hacreti yaptı on dakika böyle. Hani yirmi kişi vardı böyle. Onun karşılığına gelir. Hafif sol olarak böylece. Yani önüne geçmesi için. Tabii günümüzü öpmek, öpemez. Hep böyle sünnettir. İstilam deniyor. Selamlama ikilim kaldırır böyle. Eke kaldırır tam karşısına geçer. Hal taşı taşı arada görüntü alıyor mu Görüntüye Alıyor böyle. Mahşerde mahşer acıris taşı gelecek. O da bunları şahit yapacak böyle. Yani kimler onu öpmiş, kim ona savaz olmuş, eli Kimle karşıdan işlem etmişse tam cevaplar iş etmişse, hem onlara nakşedilecek cumlar işin şey böyle. Peki, nasıl böyle bir taş böyle bir şey yapabilir muhtemeller? Hey, yüz tür önce bunu anlamak biraz da bir güç insanlar için. Yani akıl ermezler. Olur mu, olmaz mı bir bir şey? Görmezek kolay muhtemel böyle. Küçük bir cep telefonunda bunlar. Hatta böcek diyorlar, böcek, böcek bir şey böyle. Anladın mı? Öyle görüntüsü böyle. Gezi kameralar, değil mi? Gezi kameralar böyle. böyle. Böcek, böcek geçiyor her zaman günümüzde böyle. Güncel bir şey var bu. Ne yapıyor? Görüntüyü de alıyor. Değil mi? Sesi de alıyor. Tabii. Demek ki kulunun yaptığı bir küçük bir cihaz, küçük bir ciğer otemde. Küçük bir cihaz ne yapıyor? Sesi de kaydediyor. Görüntüyü kaydediyor böyle. bizi kameraya kaydediyor onlara böyle şey. Allah'ın yarattığı taşı edemez mi? Ediyor muhtemelen. Yani bu ne gerekiyor? Karşısından geçtiğinde bir kişi da nakşediliyor, geçiyor, kaydediyor. Şey. Bismillah, Allah, Ekber diye karşı iki tam gösterir. Oradan niyet eder, ömre tavafı yapmaya iki elini yüzüne götürür, şahı böylece. Ondan sonra sağa doğru yani kanın kapısına doğru dönmeye başlar böyle bir şey. Bu tava girerken tava girerken sağdan açması sünnet düşünce halinde. Yani, sağdan Ne yapar? Üstteki havluyu sağ kol altından geçirir böyle. Sağ kol altından geçirir, sol diyor ortaya böyle. Yalnız sağı açık kalır böyle. Tava girerken böyle. Tava girerken böyle. Ondan sonra ne yapar? Tâfı başlar böyle. Tabi orada tefekkür gerekiyor, düşünme gerekiyor ki bu binayki kimler yaptı? İki peygamber İbrahim'in arasından, İsmail arasından yaptı muhtemelen. İlk tâfı da onlar. Tâfı'da. Sonra Peygamber Ali da tâfı etti. Yüz küsür binlerce sahabe-i kiram onu tâfı etti. Bu kadar tâbî Tebe-i Tayyip Eylülullah, onu tafettiler. Aynı yerde böyle. Metaf deniyor, metaf, metaf. Aynı oradan Peygamberimiz'e gezdi, sahabe nice evliyalar, onu taaf Kişi orada kendine gelmeli ki, ya Rabbi, ben böyle layık değilim ama yani peygamberlerin, esrağabın, sütlüklerin, evliyanın bir dolaşıya ben layık değilim ama sen nasibetin ettin derken mütevâzane boyun bükerek ağaçya gönüllükle yavaşça tavaf ederek böyle. Yalnız üç şavd deliyor. Hacetten başlayıp aynı noktaya gelince bir şavd denir. giriş şavda de bir tavaf denir. Bir şavdında erkeklerin ne yapması? Remel deniyor. Remel. Remel hafif bir hareketli böyle. Yani koşma değil, kimsenin rahatsız etmemek, fakat ayağını böyle vurarak, şey yaparak bir nevi bir gösteriş küfe karışıyor bu trenden böyle. Peygamber Aleyhisselat'ı öyle yapmıştı. E, ömrü kaza ömresinde böyle. Hudibiyede o sene izleme verilerek kafirler, erişil geldediler. Üç gün çekilmekle dışarıya Müslüman'a kaldılar. Dediler ki müşrikler bedin havası da bunlara yaramadılar. Böyle. Humma, sıtma var orada. Hepsi hasta bunların, cansız bunlar. Onun için peygamımız sağımız aşırı böyle. Yani Solumuz Kabe'ye doğru görünmüyor. Müşrikler etap şekiller Sağımız görülüyor. Ve hareketli canlı böyle. Erkekler, kadını değil böyle? Kadın normal görüyor böyle. Üç şartını yaptı mı, sonra örter üzerine tekrar. tekrar. Örterek sünnetine böyle. Kim artık 3-5'e açık olacağız oğlum. Yanıyor be omuzu böyle. Genişlenir böyle. Tavf ederken herkes gönle gelene okur muhtemelen böyle. Gönle gelene böylece. İşte Şimdi bazı Türkler yapıyor. İşte biri ses okuyor. Biri duyuyor, duymuyor. Bağırma çalışıyor, çalışıyor neydi ne bilmiyor. Yarım yamalak Ama o temin. samet sami et böyle. Sübhanoğlu Elhamdülillah gibi Sabah Şerife, Kelime-i Tevhid Dilen yağısı okur mesela. Her şartına bir rekat bir sayfa okusa, altı şartına altı sayfa oluyor mutlaka Yani kim nesi okuyabilir böyle. Elden geldiği kadar dünya kendime konuşmamak, fayda sayfa sağsa sağ sağa bakamamak, eziyet vermemek. Bir sefer dolaştı mı bir tavaf oluyor. Yine başarılı yere gelir. Hazir Esmer taşının bulunduğu yere gelir. Gümüşle mavalı içerisinde bir karış dört genişliğinde genişliğine çapı muhtemelen. Bir karış dört çapında içerisinde bir baş tabiri içerisine. Yine oraya gelir. Yine orada istirham eder. Yani selamlaşır. Eller selam verir oradan. Oradan böyle yavaş çıkar. Hem de yavaş, yavaş yavaş yavaş Yarmaz böyle safları. Yavaşça çıkar oradan. Şimdi İki rekat tavaf namazı mıdır? Bu vaciftir bu. İki rekat tavaf namazı kılar böyle. Mümkünse baka İbrahim'e yakın bir yerde. Mümkünse. Değilse arkalara gider. İki rekat tavaf namazı diye namaz kılar böyle. Yalnız Kabe'de her namaz kılışında önce Kabe'yi görme gerekiyor. Bu burada ne buradan? Döndüğüm kıbre burada böyle. Orada dönüyor orada böyle, dönmüş mü orada? Bakacağız göreceğiz orada. Orada kâbe görmek şart tek vakitin namazda. Dönecek böyle, tabi her tarafı kıble. Darüşşafak ne olsun ol böyle. Kâbe ye dönecek, gelecek, görerek Allahu Ekber elma'yı mutem Söyle Böyle bakata bana sonra yine elham ve kafir ilah sırada gelmeleri böyle. Bak, bak. Bunları yalnız tabi yavaş yavaş. Okur, tanatana okur, hüzünlü yapmaya çalışır. Okusan makamlarda ki rab nasib etti Allah şük ederek bunlara bunu da okumaya çalışır. Sonra zemzem işler, zemzem. Ne işler bu da? Ne kadar işler cebzi günü işe bildiği kadar kendisini zorlar. Zorlamak lazım izinden üstünden gelecek. İşi yıkamış sen insanın be, temin Peygamber Ali Efendimiz miras giderken, Cevahir Sevnonun kalbini çıkardı, yıkadı neyle? Zemzem suyuyla yıkadı böyle? Zehirten getirmedi başka biri böyle. Zemzem suyuyla yıkadı böyle kuyu. Yokuş. Bu zemzem kuyusu, Hacı Esed'in tam izasında, e, işte, tahminen 8-10 metre kadar mesafede, tam kışırda mı orada böyle? Or açık geçti işte böyle. Orada, orada bir oda da vardı. Belden aşağı iniliyordu. İniyordu. İstanbul'da 1. Ahmet hazır yaptı böyle. Beledere bir canını yaptıran Sultan 1. Ahmet o bu odayı yaptırmış böyle. O da aşağı iniliyordu. Belden mevmerden, mevmerden hafif meyilli kenarlarına musluk reşmeler vardı. Ağzalma gibi sanki. Zemlin Kuyut'un bulunduğu bölüm ayrıydı böyle. Orada karanlıktı, burada ışık olacak geceleri. Orada şok olmazdı böyle. Başına biri oturdu böyle. Hazapın torunlarından, onun altıdan önce. Elinde e, deli kova vardı. Bu şeker işleyenlerin onlar böyle. Makine çekiyor başka. Bu elle verdi böyle. Taş var etrafında. E, Tahminen bir buçuk metre yüksekliğinde böyle bir halka taş kunice etana vardı. Başına biri otururdu, birer bir işte son oturuyordu oradan eline çeker onları işçiler verirdi sonra o odada işçi abdestiyle namaz kılıyor böyle tabu kapandırdı şimdi muhterimler <gülüyor> zendi mi işte işe biliyor kardeşler bunu Niyet eder o anda içerken de bunu besmele beraber ne derdi varsa. Şekerim var, tansiyonum var, kalem var, beynim var. Ne hastalığı varsa o niyet eder evvel. Büyük Aleyhisselam Zemzem lima şürübeleh. Lima şürübeleh. Zemzem suyu ne içilirse ona şifadır. Karnı ağrıyor ona şifadır. Ona şifadır. Yani bu içmesi gerekiyor. Ondan sonra ne geliyor şimdi ömrünün? Tavafı geliyor şimdi. Tavaf. Şey say geliyor. Say. Hemen sayı gitmez Safa Merve'ye. Yine Hacı karşına gelir, gelir. Gelir, gel İslam'a der. Bunları böyle. Ama bir vedalaştır onu böyle. Oradan çıkar. Safa tepesi denir Safa. E 60 yıllarında Bayrı Şift'e o tepe. Bayrı Şift'e çıkıyor oraya. Şimdi çok az görüntü var böyle. Tabi arası dolduru dolduru asfalt asfaltlarına böyle. Ardaki kaybolmuş şekilde tepeler. yüksek işte yükseltü baya 60 yıllarında. Önce Safa Tepe'sine çıkılır böyle, oradan kabeye dönür, dönük kabe'ye, orada Allah Teala'ya yalvarır, dua eder. Duanın kabul olduğu yerlerden biri orasıdır Safa Tepe'si budur böyle. Konu geçiyor, İnne safel mervete minşiy ayyirilla, inna safel met minşiy ayyir Allah işi aradı, bunun alameti bunda, Safel nere ve tepeler bunlar böyle. Orada biraz durur böyle, biraz durur. Ceymethelipse getirir, sahabe getirir oradan aşaya iner, meyve doğa gider elbette. Berberi doğru. Arabada bir esen vadi varmış yani çukurmuş yani böyle. Ne zamanlar? Hazreti Hacer validemizin zamanında ama. Vadımandır. Yüsrun Hacer validemiz, onun İbrahim Aleyhisselam, Kezibator'a böyle, Çoğ İsmail Aleyhisselam beraberdi. İsmail Aleyhisselam demek çocuk. Elah böyle. Rab öyle emretti böyle. Al Hacer'i İsmail'i götür bak falan yere. Geldi ama tabi Kabe yok. da kaldırılmıştı o gökyüzüne. Boş orası. Mekke'de bir şiir yok ama böyle. Esmer'in bir, bir mi vardı böyle. Kuş olmaz, keravan geçmez derlerdi böyle. Yani su yerde kuş olmaz ona keravan geçmez derlerdi böyle. Öyle bir yer böyle. ki bir bir yer. Kuş olmadığı bir yer. Yeni kuşun üst tarafında Kabe ile onun arasında bir ağaç varmış meğer. Orayı indirdi böyle. Indirdik, İndirdi kimide böylece. bir kırba. Yani dereden bir kap su bir kırba vurma. Onlara verdi onlara böyle. Konuşmak yok yasak evlem. Dengeler bakalım. Tabii hacı valimi şey ne yapıyor? Etrafı bakıldı. Önce kuş sesi bakar onlara bakarlar bile. Kuş sesi varsa o çevrede su vardır yörede. Kuş sesi yok. Böyle. Kuş sesi yok. Keravan geçmiyor, kimse geçmiyor. Hızlı bir yer. Tabii geri karanlığa basıyor. Genç bir hanım, bir çocuğu açıkta oradalar. Çok idare ile böyle. Yani çok böyle kıt kıtına böyle. Ağzına bir hurma alırdı. Ağzına saklı bir çiğin böyle. Eme, eme, eme, bitmese çabuk diye böyle. Çok sayınca da böyle azar aza su içerdi. Neler ya ağzılara dağda dayanmaz diye bitti ama o dönemde. Böyle. Hurma da bitti. Su da bitti. Acıltı. Acıltı bir şey değil ama sütü kesildi. Karşına susuz kaldı. Şöyle. Töl yanıyor. Sus kalınca, sütü kesildi. Sütü kesilince çocuk ağlıyor. Yavrusu ağlıyor ama şimdi. Ağlıyor. çünkü aç, susuz ağlıyor. Anne yüreği. Anne yüreği böyle. İçi yanıyor böyle. Sağa bakıyor, sama bakıyor. Hiçbir canlı varlık hiçbir şey böyle böyle. Hiçbir su bir şey yok böyle. Hiçbir su arameti bir şey yok böyle. İçi yanıyor. Denemedi, ayağa kalktı, baktı. Sabah tepesine gördü onu Demek ki fazla gezinmemiş tarafında. Dedi, tepeye çıkayım, bakayım, etrafa bakayım da acaba su tutup benim bir, bir aramat var ama acaba belli. Hüneyt çıktı. Şurada bakındı, bakındı, bakındı. Hiçbir aramat yok. Su işareti yani, kuşmuş mu bir şey yok. Kuşa da böyle bir baktı, bir tepe daha gördü. Merve'a da. Onu gördü. Onda gitmeye başladı böyle. Arada vadi çukurdu. Oraya gelince ben ürktü böyle. Bir şey oraya koştu. Koştu. Düz'e çıkınca yine normal yürüdü. Benim çıktı. Oradan yine etrafı baktı, baktı, baktı, baktı. Bir şey yok böyle. Artık tabii suzultu onda tabii beyne bulunmuş. Yavru, eler acısı, içi yanıyor artık yani aklı, beyninde sanki karıştı, kafası karıştı, ne yaptığını bilimsizce bir Safaya, Merve'ye, Safaya, Merve'ye geri çevirip gelmişti. En son tekrar Safaya yaklaşınca bir ses, bir ses bir ses böyle. Bir gelip baktı ki Cebrahiz, en sıçakları göründü. Kanadını bulmuşlar ya. Oradan su çıkıyor. Su çıkıyor oradan. Hemen ilk önce avuç alıp o su kabını dolurdu. Yani bir besin diye dolurdu. Sonra zemzem bebele esrar açtı. Zemzem Arapça kelime değil de eski Mısır diliyle. Ali Mısır'dan gelmişti. İranlılar ı İdriye'ten mi geldi? O dil yani daha mu anlamına geliyor eski Mısır dilince, Kıpti dilince açtı onlara kuş şekli yaptığını sana. Bahtek onu işince aşırı geçti, başarısı geçti, ateşi düştü, tansiyon düştü, Sitesi gitti. Baht o hafli o kadar böyle. Biraz sonra süte damlıyor ilk görsen o zaman, damlıyor. Al yavrusunu kucağına, ateşi öte ber şeybu şeybu şeybu şey mutemler açıyor doğru bu şekilde. Şimdi işte bu safa ile merve arasından dolaşırken muhteremler bunu hatırlamak gerekiyor. Hacı ve validemizin böyle çaresizlik içerisinde böyle. Yavrusu ağlıyor. Susu kalmış çöllerde o durumda onu hatırlayarak gitmek gerekiyor böyle. Şimdi orada Hacı koştuğu vadi tabi doldurulmuş şimdi düz orası şimdi orası. İki yeşil direk kurmuşlar ya. Bu belli geliyor. İki yeşil direk arasında orada koşma gerekiyor. Erkekler kadın değil böyle. Kadın koşmazlar böyle. Kadının korunması mahrum olduğu için, dikkat çektiği için, kadına yavaş yürürler. erkekler koşar, Hanım bekle ileride böyle. Koşlarlar. Bu şekilde sabah merve bitti bir, döndü iki, bu şehirde yedi oldu mu ömrünün sayı bitiyor. Ne kalır şimdi? Tıraş olup yanına çıkacak. Tıraş olacak böyle. Tıraşı mu ki oğlunun gerekir. Hanım'a gerekir tıraşlar böyle. İslam başlarını ustura ıslaya vurdurur. İslam böyle kısaltabilir saçlarını. Hanımlar ise az bir şey ucuna uçuna kisi yeterli hanımlara da. E, Tıraşlı olduğumu İran'dan çıkıyor. İran yani mesela kalkıyor. Böyle. Yani bu nedir bu tıraş olma? Namazın selamı. Ve aleyküm selamı verdirdin mi namazı da bitiyor böyle böyle. Tıraşlı olduğumu olmasına İran'dan değiştirmenin şart değil böyle. Olsun ama İran'dan çıktı hükmen çıktı böyle. Ateş tepesi kendisine. Tam orada kaldığı sürece Beytullah orada en şey tavaf oradan. Tavaf Yoruldu. Karşan bakar Beytullah'a. Yine selam olur muhtemelenler. Rabbim inşallah muhtemelenler. Ki nasip etsin Mevlam. Bir Rabbim oraya layık eylesin muhtemelenler. Herkes var orada. İlla kadar Fatiha.